Şimdi tabii Mukaddimede de bahsettik, ara ara bahsettik. Ramazan orucun vakti ne zamandır? Ne zamandan ne zamana kadar kişi oruç tutacak? Yine ondan bahsediyor. O vaktu salmi mintolo alfejir thani ila grubi şemsî. O vaktu salmi orucun vakti mintolo Fecir Fecirle başlar. Hangi fecir? Feci Sadık. Feci Sadık'ın doğmasıyla başlar. 2. fecrin tulu yani doğmasıyla başlar. Ila bir şemsi güneşin batmasına kadar devam eder. Orada ayet kelimeyi okumuştuk. Burada da alıyor. Bakara suresinin 187. ayeti ve kulû veşrabû hatta yetebeyyene lekumul haydul abyadu minel haydil esvedi minel Yani beyaz iplik siyah iplikten ayrılana kadar. Peki Ebu Ubeyde beyaz iplik nedir diyor? E, fecri sadık siyah iplik, o da gece yani gece gündüzden ayrılana kadar gece gündüzden ayrılana kadar yeme içmeye devam edin ki bundan e, geçen derste mukaddime de bahsetmiştik peki nedir bu oruç orucu tarif edecek ki biz başta bunu söylemiştik ve imsak anil ekli ve şurbi vel cimai o huva, o oruç, savm yani el imsak kişinin kendini almasıdır, tutmasıdır. Neden? Anil ekli yemekten, o şurbi bir şey içmekten ve ailevi ilişkiden kendini alı koyması, uzak tutmasına oruç diyoruz. Peki nasıl olacak bu? Ma'niyyati Bir <gülüyor> şartı <gülüyor> tahareti anil hayz ve'nifas. Niyet ne olacak? Yani adeti ibadetten ayran neydi? Niyetti. İnnel a'malu bin niyyati. Ameller niyetlere göre kıymetlendirilir. Dolayısıyla kişi imsaktan iftara kadar yemeyecek, içmeyecek, eşiyle beraber olmayacaktı. Fakat niyet olacak bu. Eğer niyeti olmasa o zaman riyazet olur, aç kalmak olur, pehiz olur vesaire olur. Eğer kadınsa tahareti de şarttı. Yani hayız halinde olmayacak, nifas halinde olmayacak. Çünkü kadın Hazreti Ayşe'ye sormuştu radıyallahu anhaya. Ne demişti ona? E enti haruriyyetun. Sen harur alımız. Yani şu İslam devletine baş kaldıran haricilerin, bayilerin, isyankarlarının olduğu yerden misin? Nasıl oluyor da bir İslam kadını olarak hayız halinde, özel halinde, nifas halinde oruç tutmayacağını, namaz kılmayacağını bilmiyorsun da bana bunu soruyorsun. Yani polise soruyorsun. Diyorsun ki kırmızı ışıkta geçmek yasak mıdır? Ya onu bilmiyorsan o zaman arabayı alıp da yola çıkmayacaksın. Oruç kime gerekliydi? Müslüman olana. ''Ala kulli muslimin, akilin, baliğin'' ''Akıllı olacak, baliğ olacak, Müslüman olacaktı.'' ''Edaen ve kadaen'' ''Hem eda hem kaza cihetiyle bu kişiye Ramazan orucu farzdı.'' E peki bu kadarı bilecek, akıllı olacak, baliğ olacak. Şimdi bu kadın sorunca, Hz. Aişe radıyallahu anh'a ''Her Müslümanın, kadının mutlaka bilmesi gereken bir husus.'' Ama bir daha söyleyeyim kün diyor. Yani öyle demiyor ama cevabı ona işaret ediyor. Kunna nu'muru biqada'i savmi ve la nu'muru biqada'i salati. Biz kunna nu'muru biqada'i savmi orucu kaza etmekle emrolunurduk ama namazın kazasıyla değil. Yani demek ki oruç tutmuyorlardı, namaz kılmıyorlardı. Daha sonra sadece orucu kaza ediyorlardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bunu söylüyor. Şimdi özel halinde yani kadın oruç tutamaz. Eğer böyle bir hali yoksa onlar da oruç tutacaklar, tutmakla sorumlular. Kişi imsaktan iftara kadar eğer böyle bir durumu yoksa oruç tutmak zorundadır. Peki şimdi Ruyeti hilalden bahsedecek. Yani hilali gözetlemek. Her Müslüman hilali gözlemleyecek. Ama şimdi ne var? Rasathaneler var. Rasathanelerde bakıyorlar, diyorlar ki işte falan gün Ramazan falan gün bayram diyorlar. Müslümanlar da bunu esas alırlar. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam ne buyurmuşlardı? اِنَّا اُمَّتُونَ اُمِّيَّتُ لَا نَكْتُبُ la نَحْسُبُ Biz ümmi bir ümmetiz. Hesap bilmeyiz, kitap bilmiyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselam bununla neyi işaret ediyorlardı? yarın hesap kitap olursa o zaman hesap kitapla bunu yaparsınız tespit edersiniz Allah Teala bir ölçü koydu yani ayın alacağı mesafeler ne zaman nerede olacağı belli dolayısıyla 10 yıl 20 yıl öncesinden ayın tutulacağını şimdi tespit ettiklerine göre ayla pekala Ramazan-ı Şerif'e başlanır Rasathanenin ölçümüyle pekala Ramazan'a başlanır pekala Bayram yapılır. Ve işte bu en yeltemisen nasu el hilale fit tası ayı on altı inamın şabana vakt Ve işte bu vacip olur. Yani gereklidir, farzdır Ne farzdır En yeltemisen nasu. En yeltemesi en yatlı yani Talep etmesi, araması en nasu insanların el hilale hilali Ramazan hilalini. Fittersi 28 emin Şaban, tersi 29 Şabanın 29'undan sonra e, hilali gözetlemeleri vaktel grubi yani grup vaktinde güneş battıktan sonra e, hilali gözlemleyecekler. Fe'in ra'uhu samu eğer hilali görürlerse orca başlarlar fe'in ra'uhu samu ve inhumu aleyhim şayet kapalı olursa aleyhim, bulutlanırsa bulut olduğundan dolayı hilali göremezlerse ramazan hilalini göremediler ve in ekmeluhu ekmeluhu o zaman gidiyor? şaban Ekmelu şabane o şaban ayını selâthîne yevûmen otuz güne tamamlarlar göremedilerse neden? el baka makan yani var olanı olduğu hal üzere bırakıyoruz. Biz asıl olan nedir? Şaban ayında olduğumuzdur. Şaban devam ettiğidir. Yani Şaban'ın bittiğine dair emareyi görmediysek o zaman Şaban devam ediyor kabul edilir ve 30. gün oruç tutulur. Ve imkane bi sema'i illetu gaymin au gubarin eğer semada ve imkane bir sema i semada varsa illetu gaymin bulut varsa bulutlar böyle kapatıyorsa avubarin ya da kum fırtına var toz havayı kapattı göremiyorsunuz gece avnahrihima ya da benzer şeylerden dolayı hilali görmeniz e, imkansız avnahrihima mimma yemne'u'r-ruyete ya da benzer şeylerden mimma yemne'u mani olan şeylerden ruyete ruyete yani hilali görmeye ruyet hilale engel olan şeyler varsa semada kubile şahadetul vahidil adli bu durumda şahadetul vahid tek kişinin el-adli adil olan tek kişinin şahadeti kabul edilir efendim adil Tek kişinin şahadeti kabul edilir. Hava kapalı kimse göremedi bir kişi geldi dedi ki ben gördüm. Onun şahadeti kabul edilir. Neden? Olur ki insanlar bakıyorlardı. O an bir gafletleri olmuştur. Bulut giderken aradan bu hilali görmüştür. Müslümansa sözüne itibar edilir. Wal-hurru wal-amdu wal-maratu fi Bu konuda yani hilali e, hava kapalıyken, bulutluyken, sema, toz, dumanken o halde birisi görse, bu gören kişi hür olsa, köle olsa, kadın olsa fark etmez, sözü kabul edilir. Ee, Ramazan orucuna başlanır. Eğer tabii kadı kabul ederse, yani o şehirdeki kadı devletin sorumlusu, yani devletin bugün ilgili birimleri kabul ederse insanlar oruca başlarlar. Fiin reddel <gülüyor> kadi şehadeti husamı erkadı o bir kişinin şehadetini reddederse yani hava kapalı bulutlu fırtına var insanlar göremiyorlar hilali o an biri geldi dedi ki ben gördüm neyi gördüm Ramazan hilalini gördüm derse kadı da bunu reddederse ne olur fiin reddel kadi şehadeti husamı o adam tutar hangi adam? Hilali gören adam. Çünkü kendi görmüştür. Peki, orucu tuttu sonra bozdu. Baktı ki millet tutmuyor. Kaza mı gerekir, keffaret mi? Ne gerekir? Sadece kaza gerekir. Çünkü şüpheli bir durum da var. Yani ondan başka kimse görmediğinden dolayı sadece buna kaza gerekir. Efendim, فَاِنْ رَدَّ الْقَادَيْ شَهَادَتَهُ سَعْمَى ve bir sema yilletün? Eğer semada illet yoksa, yani bulut yok, toz, duman yoksa, illetun, lem miyekum bir sema yilletün? Lm tuqbel kabul edilmez, illa şahadetü cemen. Ancak bir topluluğun şahadeti kabul edilir. Efendim hava açıksa, baktınız berrak. E sen gördüysen yanındaki de görmeli, öteki de görmeli. Hava açıksa herkes bu hilali görür ya da çoğu görür. Gözünle problem olmayanlar hilali görürler. O zaman büyük bir kalabalık bunu getirip söylemesi gerekir. Yani fakihlerin bir kısmına göre mahalle halkı görmeli veya elli kişi görmeli kasameye kıyas ediyorlar. Orada elli kişi vardı. Burada da elli kişi görmeli ama bu kime bırakılır? Kadıya bırakılır. Kadı on kişinin, görmesini kabul ediyorsa 10 kişinin ifadesi de alınır kabul edilir. Ve illem yekun bisemai illetun lem tuhberi illa shahadatu jamiin yakun ilmu bihaberiim. Yani onların haberiyle ilim vaki oluyorsa işte bu kadar insanın sözü kabul edilir. Kadı bunu dediyse onların sözü alınır. Ramazan orucuna başlanır. Şimdi Hanefi mezebinde İhtilaful Matali yoktu demiştik. Yani Hilal bir yerde göründüyse diğer bütün bölgelerdeki Müslümanlara da oruç tutmak farz olur demiştik. Peki şimdi ona dair bir ifade ibare getirecek burada. Feeda sebete fi beledin lazime cemi an nasi. Feeda sebete fi beledin eğer bir belde de sabit olduysa Lezime cemiyen nasi bütün insanlara gerekli olur. Hilal bir yerde göründü, oradaki insanlara oruç farz olunca diğer bütün şehirlerdeki insanlara da oruç tutmak gerekli olur. Fida sebete fi beledin lezime cemiyen nasi. Walla i̇tibara bıxtilafı mataliği. İxtilafı mataliğe itibar edilmez, dikkate alınmaz. İmam Şafii ona dikkat ediyordu. Yani Ayın evrelerine dikkat ediyordu. Hayır ona dikkat edilmez. Ee, bir yerde Çin'de Müslümanlar hilali gördüyse buradakilere haber verir, buradakiler de orucu tutarlar. Ama bugün neye bakıyoruz? Takvime bakıyoruz. وَلَا يُسَامُ يَوْمَ شَكِّ اِلَّا Fakat burada şunu da söyleyeyim. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a diyorlar ki eğer bir beldede bayram varsa, bayram yapılıyorsa oradaki insanların tamamı o beldeye uyarlar, bayram yaparlar. Eğer bir yerde işte kurban bayramıdır bugün deniyorsa oradaki bütün insanlar uyarlar, onlar da o gün bayram yaparlar. Yaşadığınız yer neresi? Yani biliyorsunuz ki işte Suudtasınız, orada yine bu takvim kavgalarına, bayram kavgalarına başladılar Esasında belli kardeşim. allah Teala kural koydu, kanun koydu. Yani onlar değişmez. E, takvimle bugün bunu tespit edebiliyorsunuz. Ama farklı mülazalarla yine bayramı bir gün önceye bir gün sonraya alacaksa, suda bu hastalığı e, yine onu yakaladıysa bu marazı canlandıysa ne yapacaksınız? Olduğunuz yere uyacaksınız. Orası ne yapıyorsa onlara uyacaksınız. Ama bu tabi efendim böyle bütünüyle İslam'ın içinde elle tutulur bir tarafı yok. Hep muharref bir anlayışsa, bozuk bir anlayışsa e bunların bayramlarına seyranlarına uymayacaksınız tabi. Peki وَلَا يُسَامُ يَوْمُ شَكِّ illa تَتَوَّعًا Şek gününde sadece nafile oruç tutulabilir. Başka oruç tutulmaz. Yani şek günü Şaban ayının 29'undan sonra hilali gözetliyorsunuz. Acaba 30 Şaban mıdır yoksa Ramazan'ın biri midir? Yani Şaban ayı 29 bitti. Yarın Şaban'ın 30'u mudur yoksa Ramazan'ın biri midir? Hilali gözetliyorsunuz ama göremediniz. Dolayısıyla 30. gün Ramazan'ın biri de olabilir, Şaban'ın 30'u da olabilir. O cihetle ona Yağmuşşek diyoruz. Yağmuşşek'te oruç, Ramazan orucu tutulur mu? Tutulmaz. Tahrimen mekruh olur. Peki ne tutulabilir? Adamın adetiydi. Önceden pazartesi, perşembe oruç tutardı. E, o Yağmuşşek'te perşembe günü oruç tutabilir. Veya 3 e, ayları tutuyordu. Efendimiz Aleyhisselam tabi 3 ay diye bir oruç tutmamış Ama bu tutuyor Şaban'ın sonu diyor O gün oruç tuttu O gün oruç tuttu Yani o güne has bir oruç tutmadı da Zaten Şaban tamamı tutmuştu O gün de tutmuş olsa O zaman mekruh olmaz Ama onun dışında o güne özel oruç tutarsa Tahrime mekruh olur Neden tahrime mekruh olur? Efendimiz Aleyhisselam Ramazan oruçla karşılamayın buyuruyor. Bir de yani Ramazana bir gün ilave etmiş oluyor. Yahudiler de böyle yaparlardı. Peki hilalin gözetlenmesiyle alakalı olarak yine şunu söylüyor. Ve yultemesu hilalü Şevvalin fi 29 min Ramazan. Şimdi Ramazan hilalini gözetlediniz. Eğer hava kapalı olduysa bir kişinin şehadeti görmesi yeterliydi eğer kadı kabul ederse. Peki eğer hava açıksa o zaman kalabalık görecekti. 50 kişi diyenler vardı, bir mahalle halkı diyenler vardı. Peki bu Ramazan hilaliydi. Ya Şevval hilali yani Ramazan bitti, Şevval hilali olunca bayrama başlıyorsunuz. Ramazan bitecek, Ramazan bayramına başlayacaksınız onun içinde yine hilal gözetlenecek. Bu durumda ne yapmalı? Oyultemusu hilalul Şevvalin fi 29 min Ramazana. Ramazan'ın 29'unda Şevval hilali gözetlenir. İnsanlar çıkarlar yüksek yerlerde. Orada Ramazan bayramı, Ramazan bayramı hilallerini gözetlerler. Peki yani Şevval'in hilalini gözetleyecekler. Bayram yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Femen raahu la yufturu. Eğer tek kişi görse iftar etmez. Yani bayram yapmaz. Neden? Çünkü e, Ramazan başında tek kişi görse yeterliydi. O sorumluluk altına girecekti. Oruç tutacaktı. Tek kişi gördüyse de caizdir diyorduk Fakat şimdi Ramazan bitti, bayrama girecek. Oruç bitecek dolayısıyla yemek yiyecek işte vesaire eski hayatına dönecek. Onun için rahatlama olduğundan dolayı en az iki kişi görmeli. Femen ra'ahu wahde la yuftur. <gülüyor> Yalnız başına biri görse iftar etmez yani bayram etmez. Fin <gülüyor> eftara eğer iftar ederse tek başına şevahilin gördü iftar etti kaza hu ve la kefaret aley kaza eder kefaret yok ona kefaret gerekmez neden çünkü şüpheli bir durum var belki gerçekten bayram olabilirdi ve in kana bissema yilletun kubile shahadatu rajuleyn eğer hava kapalıysa bulut varsa toz duman varsa bu durumda ve in kana bissema yilletun kubile shahadatu rajuleyn iki adamın şahadeti kabul edilir onlar gelir derler ki Efendim işte hava kapalı gördüğünüz gibi ama biz bir ara bayram hilalini, şeval hilalini gördük derlerse evrachülüm vamraateen bir adam iki kadın görürse ya da ve illem e, ne olur bunların şahadeti kabul edilir ve illem yeküne illetun fecemun kesirun eğer havada bir illet yoksa açıksa şeval hilali için iki kişi gelse gördük dese caiz olur mu olmaz ne olacak? Büyük bir kalabalık olacak. Başta da bahsettiğim gibi büyük kalabalık diyecek ki biz şevval hilalini gördük. O zaman bunların sözüne itibar edilir. Ve Hicceti hicjeti ke şevvalin. Zil hiccenin hilali de şevval gibidir. Zil hicce neden önemli? Çünkü 10. günü bayram. 9. günü arefe. Hem bayram yapacaksınız hem haçla alakalı Aynı şekilde zil hince de böyledir, şevval orucu gibidir, şevval hilali gibidir. Yani ne demek şevval hilali gibidir? En az iki kişi görecek, değil mi? En az iki kişi görecek, iki kişi görecek. Hava açıksa tabii, hava açıksa iki kişi görecek. Eğer hava kalabalıksa, o zaman şey hava e, kapalıysa, hava kapalıysa en az iki kişi görecek eğer hava açıksa o zaman büyük kalabalıklar görecek diyecekler ki biz hilali gördük şevvalin hilali de böyle zilhicce ayının hilali de böyle efendim